kurban kestikten sonra iki rekat namaz kılmak esasında böyle mesnun olan bir yani sünnet olan bir şey değildir. Bir müstehaptır. Yani nafile bir namazdır. İlla ki kurban kestikten sonra namaz kılınacak şu kadar rekat veya iki rekat namaz kılınacak diye bir zorunluluk, mecburiyet yoktur. Yani kurbanla ilintili, bağlantılı değildir. Ama dileyen kimse Cenab-ı Hakk'a bir şükür olsun bir teşekkür olsun verdiği nimete bir şükür olsun diye iki rekat namaz kılabilir Tabii dediğimiz gibi baştan bu namazı kim kılacak kurbanın asıl sahibi